Hoş geldiniz. Türk Destanları ile alakalı videolar çekmeyi planlıyorum ve bunu yaparken de eski Türk mitolojisinden bazı hikayelere bazı karakterlere giriş yapacağım. Fakat bu videoları paylaşmadan önce Türk Edebiyat geleneğinde Türk mitolojisinde destan nedir, destanlarda işlenen motifler, karakterler, özellikler, Türk efsane geleneği nasıldır bunları bir anlatmam gerekiyor. Hem genel kültür açısından hem de ilerideki videoları daha iyi anlamak açısından bu videoyu mutlaka izleyin. Jenerikten sonra başlıyoruz. Destan, bütün dünya edebiyatlarında aynı mantığı barındırır. Toplumda büyük etkiler uyandırmış kişiler, savaşlar veya olaylar hayal unsurlarıyla biraz da mitolojiyle desteklenerek halk arasında uzun manzum eser şeklinde anlatılırlar ve dilden dile yayılırlar. Destanlar Araplarda Esatır, batıda Mit, Yunan'daysa ise Epope olarak adlandırılır. Destanlar dediğim üzere hem tarihi karakterlerle alakalı hem de tarihi savaşlarla alakalı olabilir. Veya direkt mitolojik bir karakterin hikayesini anlatıyor da olabilir. Bu yüzden destanlar hayal unsurlarıyla süslendiği için onları tarihsel bir kaynak veya gerçek belge olarak ele alamayız. Eğer tarihle alakalı bir milletle, bir dinle veya bir olayla alakalı bir araştırma yapacaksak destanlar bizim ilk kaynağımız olamazlar. Ki zaten destanları kaynak olarak kullananlar da genelde ruhban kesimdir. Bunlar mitolojik veya okültist bazı geleneklerini. Bazı inanışlarını eski destanlara veya dilden dile aktarılan bazı olaylara bağlarlar. Örneğin Truva Savaşı'nı anlatan Homeros'un İlyada destanı tarihsel olaylardan yola çıkılarak oluşturulmuştur ama içinde periler, tanrılar ve tanrıçalar barındırır. Hem Türk destanları hem de dünyadaki bütün destanlar aynen böyledir ve destanları iki kategoride ayırabiliyoruz. Doğal destanlar ve yapay destanlar. Doğal destanlar şöyle özetlenebilir. Doğal destanlar 3 aşamadan oluşur. Birinci aşamada toplumu etkileyen önemli bir olay ya da durum bir şair tarafından manzum destan olarak anlatılır. Zamanla söyleyeni unutulur ve destan dilden dile söylenerek halk dilinde yaşamını sürdürür. Her söyleyen kendinden bir parça ekleyerek destanı anonim duruma getirir. İkinci aşamada destanı ilk söyleyen unutulur ve neyin gerçek neyin doğru olduğu şüpheli duruma gelir. Destanın farklı versiyonları da çıkmaya başlar. Üçüncü aşamada ise bir şair halk dilinde söylenen destanın farklı çeşitlerini toparlayarak yeniden düzenler. Bu şekilde meydana gelen milli destanlar için örnek vermek gerekirse az önce adını andığım Homeros'un İlyada ve Odisea destanına veya Firdevsi'nin şehnamesine bakabiliriz. Bunlar doğal destan örnekleridir. Yapay destanlar ise bir şairin toplumu etkileyen bir olayı manzum ya da nesir olarak anlattığı destanlardır. Bu destanlar belli bir süreç geçirmezler. Destanı yaratan kişinin söylediği biçimde kalırlar. Söyleyenler ya da yazanlar unutulmazlar. Bu şekilde tespit edilen destanlar için Finlilerin Kalavela'sına bakabiliriz. Lönroth adlı bir hekim uzun yıllar Fin köylüleri arasında yaşayarak onların milli türkülerini toplamış, Bunları sınıflandırarak ve düzenleyerek Fin Milli Destanı'nı bir bütün halinde ortaya koymuştur. Ancak Türk destanları bir şair tarafından veya bir folklorcu tarafından derlenmediği ya da ortaya atılmadığı için bunları bir belge gibi göremiyoruz. Tam olarak emin olamıyoruz çünkü yaratılış destanının bile birçok farklı versiyonu var. Dolayısıyla iş Türklerin destanlarına geldiğinde bırakın bunları belge olarak görmeyi direkt olarak Türklere ait bir kaynak bile bulamıyoruz. Genellikle hem Türklerin tarihi hem de onların ile alakalı anlatımlar Çinler'de, Araplarda ve diğer kaynaklarda bulunabiliyor ve diğer milletlerin kaynaklarına bakarak neleri nasıl değiştirdiğimizi veya nereden nasıl geldiğimizi, örneğin nasıl göç ettiğimizi ya da nasıl türediğimizi anlamaya çalışıyoruz. Türkler göçebe bir millet olduğundan dolayı kentleşmek, kültürünü kalıcılaştırmak ve tarihini kaydetmek açısından zayıf kalmış bir millettir. Milat öncesi ve milat dönemi Türk devletleriyle alakalı kaynakları hep yabancı milletlerin arşivlerinde buluyoruz. Bu arada tabii ki milattan sonra 7. yüzyıla dair Türk kaynakları da var ama bunlar dediğim üzere birincil ana kaynaklar değiller. Genellikle Altay destanları ve diğerleri yani direkt olarak bize ait olan destanlar Çinlilerden, Araplardan, diğer milletlerden duyulan, ulaşılan, öğrenilen şeylerin Türklere göre tekrardan yorumlanmasıyla ortaya çıkmış şeylerdir. Giryaznov'a göre M.Ö. 7. yüzyıldan M.Ö. 1. yüzyıla kadar Orta Asya ve Doğu Avrupa'da atılı göçebe milletler arasında yayla ve hayvan sürüleri ele geçirmek için savaşlar durmadan devam ediyordu. Bu sürekli savaş hali halk kahramanlarını yarattı. Bunlar en cesur ve kudretli savaşçılar olan Alplerdi ve halkın ilham kaynağıydılar. İşte bu Alplere yani halk kahramanlarına dayanan ilk efsaneler... İlk destan örnekleridir ki Alper Tunga destanı da bunlardan biridir ve ona da ayrı bir video yapacağım. Türkler dünyanın birçok bölgesine yayıldığı ve köklü bir medeniyete sahip olduğu için birçok bölgede farklı anlayışa, farklı dinlere bölündüler. Farklı destan ve hikaye anlayışları oluştu ama maalesef bunları dediğim üzere göçebe oldukları için kaynaklaştıramadılar. Belgeleştiremediler ve kalıcı hale getiremediler. Dolayısıyla bizim destanlarımızla alakalı bugüne kadar gelen Kesin, sağlam ve tam bir örnek, tam bir kayıt, kaynak bulamıyoruz. Maalesef bazı parçalardan yola çıkarak diğer destanlara da bakarak bunları birleştirmeye, ortak bir anlayış ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün ilk Türk destanları ile alakalı elimizde çok az metin var. Birçok destanın farklı yüzyıllarda farklı Türk boyları tarafından yeniden ele alınmış versiyonlarına bakarak bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Destanda geçen olayları da tarih kitaplarından, veya muhtelif tarihçilerin rivayetlerinden öğreniyoruz. Ayrıca Türk destanlarının bir kısmı İslam'dan önce bir kısmı ise İslam'dan sonra ortaya çıktığı için törelerdeki değişimleri görmekte de pek zor olmuyor. Şimdi gelelim destan motiflerine ki destanları anlamak istiyorsanız motifleri de bilmek zorundasınız. Hangi sembol ne anlamda kullanıldı? Hangi obje ne anlama geliyor veya hangi karakter tipi neyi çağrıştırıyor? Bunları bilmeden tam olarak destanların vermeye çalıştığı mesajları anlayamazsınız ve konu Türkler olduğu zaman da tabii ki en önemli sembol Gökbörü yani kurt. Şamanizm inancını yaşayan Türkler arasında Gökbörü Türk'ün hayat ve savaş gücünün bir simgesidir. Kurt çevik, hareketli ve yapısına göre güçlü bir hayvan olduğu için Türkler tarafından bayraklarında ve otağlarında motif olarak kullanılmıştır. Atatürk bile 1927 yılında İngiltere'ye 88 altın karşılığında yaptırttığı Türk banknotlarının notlarının üzerine kurt resmettiriyordu. Hatta ve hatta Cumhuriyet'in ilk dönem ders kitaplarında kitap kapaklarının üzerinde sağ tarafa bakan yeşil bir kurt kafası vardı. Tıpkı eski Türk bayraklarında olduğu gibi. Türklerde kurtlar sadece bir sembol olarak alınmamış ilahi ruhlarla ve destan kahramanlarıyla da bütünleşmişlerdir. Hatta kahramanların portreleri çizilirken bile boyunları kurt boynu kadar kalın, belleri de kurt beli kadar ince olarak resmedilmiştir. Uygurlara ait Türeyş Destanı'nda Tanrı erkek bir kurt şeklinde yeryüzüne iner ve Türk beyliklerinden bir kızla evlenir ve ondan doğan çocuklarda Uygur İmparatorluğunun kurucusu olurlar. Yani Uygur Türkleri Tanrı'dan ve bir Türk'ten meydana gelmişlerdir. Dolayısıyla tanrısallık barındırırlar. Ve kurt kadar çevik, kurt kadar atılgan ve cesurdurlar. Mantık böyleydi. Benzer bir motifte de Göktengri mavi bir kurt şekliyle yani asena veya aşina olarak yeryüzüne iner ve Türklerin atasıyla ilişkiye girer. Ki bu kurt motifiyle alakalı gökteki en parlak yıldız olan Sirius'la yani köpek takım yıldızıyla alakalı bir takım bilgiler verdiğim bir video paylaşmıştım. Ek bilgi için ona da bakabilirsiniz. Linkini açıklamaya koydum. Bu türeyiş ve köken konusu önemli çünkü nereden geldiğimizi, soyumuzun nereye dayandığını ve ne kadar köklü olduğumuzu merak ediyoruz. Ki Atatürk'ün de bununla alakalı, kökenimizle alakalı yaptırdığı birçok çalışma var ve bunun sonucunda ortaya çıkan bazı teoriler de var. Kimileri Türklerin 70 bin yıllık bir tarihi olduğunu iddia ediyor. Hatta batık kıta Muğ teorisinden Uygur İmparatorluğu'na bir bağlantı kuruyor. Kimileri Nuh'un üç oğlundan birinden Türklerin türediğini söylüyor. Ve diğer bütün milletlerin, Sümerlerin, Arapların hatta Vikinglerin bile Türk olduğunu iddia ediyor. Kimileri ise Türklerle alakalı araştırmalarını sadece belgelere dayandırarak 3000 yıllık veya 5000 yıllık bir tarih ortaya koymaya çalışıyor. Türkler bütün dünya için her daim önemli bir millet oldukları için haklarında birçok rivayet ortaya çıktı. Ancak köken olarak ne kadar eskiye dayandığımızı tam olarak ortaya koyamadık. Tam olarak işte bu diyebileceğimiz bir belgeye ulaşamadık. Bu yüzden bu videoyu Türklerin kökeni şeklinde bir videoya çevirmeden destan motiflerinden devam edelim ki ikinci işleyeceğimiz sembol de ağaç motifi. Uygur Göç Destanı'nda Bögü Kaan'la birlikte beş çocuğun Selenga ve Tolga nehirleri arasında bulunan kayın ağacından dünyaya geldikleri anlatılır. Destanlarda olağanüstü dünyaya gelişlere analık görevini yapan kayın ağacı şamanizm inancına göre kutsal kabul edilir. Birçok millette de Servi, Kavak gibi ağaçlar benzer efsanelere konu olmuştur. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz'un evlendiği ikinci karısı göl ortasında mukaddes bir ağacın kabuğunda yaratılmıştır. Ergenekon Destanı'nda ise Türkler meyve veren ağaçları büyük hatıralar olarak değerlendirirler ve bunların kesilmesini yasaklarlar. İskandinavlarda İdgrasil ağacı vardır ve evren bir ağaç şeklinde tezahür etmiştir. Türklerde de yine benzer şekilde evren dokuz dallı bir ağaç şeklinde, yaşam ağacıyla tasarlanmıştır. Semavi dinlerde de cennet ağacı vardır, yasak meyve ağacı vardır, diğer inançlarda bilgelik ağacı vardır ve birçok pagan dinde de ölüp dirilen tanrılar hep bir ağaç olarak sembolize edilmiştir. Veya İsa tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi, ölüp dirilen tanrılarda olduğu gibi Ağaçtan yapılan bir çarmıh üzerinde idam edilmiştir Hristiyanlık inancına göre. Sırf bu ağaç konusuyla alakalı bile ayrı bir video yapabilirim o yüzden burayı geçeyim. Üçüncü motifle mağara motifiyle devam edeyim. Destan geleneğinde mağara değişik şekillerde aktarılan bir semboldür. Mağara veya iki iri taşın arasındaki geçitler öte dünyaya geçmek veya ruhlar köprüsünü açmak için kullanılır. Dar geçitlerden ya da bir anlığına açılan mağaralardan girebilmeyi başaranlar kutsallaşırlar. Mitraizm'de Mitra yerden taşan bir kaya parçasından yani mağaradan çıkmıştır ve kutsal boğayı da bir mağara içinde öldürmüştür ve böylece yaratılış taşmıştır. Göktürk destanında da elleri ve ayakları kesilerek bir bataklığa bırakılan bir çocuk dişi bir kurt tarafından sahipleniliyor ve Sihay kıyısındaki bir mağarada büyütülüyor. Göktürklerin ataları da... Mağarada bu çocuktan meydana geliyor ki zaten bunun bir benzerini Tarkan ve Kurt efsanesinde görebiliyorsunuz. Yine birçok mitolojide tanrılar evrim geçirmek ya da güçlenmek için bir mağaraya girerler. Orada lavlarla yıkanırlar ve yeni bir bedene kavuşurlar. Çünkü mağara ruhani bir reenkarnasyon görevi görür ve sizi baştan yaratır. Zamanla mağara motifi samanyolundaki büyük yarığa bakılarak bir köprü motifine çevrilecek. Ve Sırat veya Çinvat Köprüsü denilen bir sembol haline gelecekti ki onunla alakalı da bir video hazırlamıştım. Linkini açıklamaya koyuyorum. Dördüncü motif rüyalardır ki rüyalar bütün millette kutsal kabul edilir. Örneğin İslam peygamberlerinin de birçoğu vahiylerini rüya yoluyla almıştır. Veya İncil'e baktığımızda vahiy bölümünün yazarı olan Yuhanna bu vizyonları rüyasında aldığını söylemiştir. Ve Sen Augustin gibi birçok aziz de rüyaların tanrıyla konuşmak astral seyahat yapmak veya bazı bilgilere ulaşmak için bir köprü olduğunu söylemiştir. Bu rüyaların gerçekleşmesi ya da görülen rüyaların sembolik anlamlarla gelecekten kehanet bildirmesi şaşılacak bir şey değil. Zaten bu kutsal kitaplarda Yusuf'un gördüğü rüya gibi benzer şeylerde de bize aktarılıyor. Sıradaki motif ise adak yani kurban motifidir. Daha yüce bir şeyi elde etmek beklentisiyle feda edilen varlıklara dair bir inanç insanlığın en eski ritüellerindendir. Gerek savaşlardan önce kazanmak adına insan veya hayvan kurbanı gerekse hasadın daha iyi olması için sunulan adaklar gerekse Tanrı'nın rızasını kazanmak adına kendi evladını kurban etmeye kadar giden peygamberlerin hikayeleri elbette ki halkın bilincine ve destanlara işleyecekti. Bu adaklar her zaman bir canı feda etmek, bir hayvanı kesmek ya da ne bileyim otları, önemli meyve sebzeleri tapınaklarda Tanrılara sunmaktan ibaret olmayabilir. Ki Dede Korkut hikayelerine baktığımızda örneğin erkek bir evladınızın olması için birilerine iyilik yapmak, birilerine hediyeler vermek ya da sizin olan bir şeyden vazgeçmek, birinin borcunu affetmek gibi şeylerin de adak olarak, kurban olarak sayıldığını ve bu adaklar sayesinde istenilen duanın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ha dileğiniz gerçekleştikten sonra ne yapıyorsunuz? Dilek gerçek olduğu için tekrardan şükretmek mantığıyla bir köleyi, veya cariyeyi azat ediyorsunuz yani bir insana özgürlüğünü vermiş oluyorsunuz ki Manas destanında da zaten buna benzer şeylerin işlendiğini görüyoruz. Bu ritüelin ardındaki mantık her zaman aynıydı. Lütuf kazanmak ya da duanı gerçekleştirebilmek adına bir şeyler vermek ki kurban verme ritüelinin tarihiyle ve çeşitleriyle alakalı da bir video yapmıştım zaten. Sıradaki motif ad yani isim vermek motifi ki isim vermek, bir varlığı tanımlamak son derece önemlidir. Hem mistik anlayışlarda hem destanlarda hem de halk ağzında bu böyledir. Hatta çocukların verilen isme göre bir karakterinin olacağı düşünülür ve bu yüzden çocukların isimlerini hak etmeleri beklenir. Dede Korkut destanlarına, hikayelerine baktığımızda genellikle çocukların isim alması şöyle olur. Çocuk bir kahramanlık yapar veya bir şeyi başarır. Veya kendini bir konuda ispatlar, sonra dede Korkut gelip bu çocuğa yaptığı şeylere göre ona uyacak bir isim verir, adını ben verdim, yaşını Allah virsün diyerek çocuğu kutsar ve gönderir. Manas testanında ise çocuğa adını verecek olan kişi çocuğun babası olmalıdır veya babası öldüyse amcası, abisi veya dayısı gibi akrabalarından erkek olan bir büyüğü bu işi yapar. E Oğuz kan Destanı'na baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz ama çünkü Oğuz'un bir özelliği var. Oğuz kan Destanı'nda babası Oğuz'a bir isim verilmesi için şölen, tören yapıyor ve bu esnada çocuğa bir isim seçilecek. Fakat Oğuz kendi ismini kendi veriyor. Benim adım Oğuz olacak çünkü ben Oğuz'um diyor ve bu böyle kabul ediliyor ki zaten Oğuz Kağan'la alakalı bir video yapacağım. Bunu daha iyi anlayacaksınız. İsim vermek varlığı tanımlamak açısından son derece önemlidir. Semavi kutsal kitaplarda Tanrı'nın Adem'i çağırarak hayvanlara isim vermesini emrettiği aktarılır. Adem bu yılandır, bu aslandır gibi tanımlamalar yaptıktan sonra o varlıklar o isimlerle anılmaya başlamıştır. Hristiyan teolojisine baktığımızda da yine isim vermenin önemli olduğunu görüyoruz. Örneğin bir insanın içine kötü ruh girdi, iblis girdi. Bu ruhu çıkartmak için o ruhun adını öğrenmeniz gerekiyor. Ruh size bazı işte kutsal sudur, dualardır, ona yapılan eziyetlerle bu baskı altında adını söylemek zorunda kalıyor ve siz onun adını söyleyerek işte çık bu kişiden falanca ruh diyerek ruhu çıkartmış oluyorsunuz ve eksorsizm ayinini tamamlamış oluyorsunuz veya hurufu mukatta harflerinde ya da hurufilikte veya yıldız falı bakmalarda, fal bakma olaylarında spiritüalistler yine isme bakarak bir şeyleri bulmaya çalışırlar çünkü bütün harfler ismin içindeki bütün o harfler belirli sayılara ve anlamlara gelir. Örneğin adınız Ahmet'tir. Ahmet adının belirli bir karşılığı vardır. Doğduğunuz yıl 95'tir. 95 yılında ay nerede, güneş nerede, bu nerede, şu nerede diye bakılarak ve doğum yılınızın sayılarının da toplamıyla belirli bir hikaye oluşturulur. Ve buna hayatınız denir, kaderiniz denir. Böyle yıldız fallarıyla ya da isimden yola çıkılarak öğrenilen şeylerde bir kişinin hayatını Başına gelecek olayları veya bu dünyaya niye geldiğini, yaşam amacını bulabilirsiniz ki bunun benzerleri zaten birçok toplumda, birçok kültürde yapılmıştır. Hatta köprücük kemiğinden bile fal bakılmıştır. El falı da bunlardan biridir. El falında isme, harfleri değil. Bu sefer elinizde yazanlara bakılarak bir şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz. Yani özetle tanımlama yapmak, ne olduğunuzu belirlemek, kim olduğunuz, nasıl bir karaktere sahip olduğunuz veya nasıl öleceğinize kadar birçok şeyi veriyor. Diye düşünülmüş ve destanlarda da dinlerde de bu anlayış devam etmiş. Diğer bir motif ise çocuk motifi ki bu çocuk motifini ikiye bölebiliriz aslında. Birincisinde kutsal çocuk motifi vardır. Tıpkı Mitraizm inancında bir çocuğun kayadan ortaya çıkması veya Hristiyanlık inancında İsa'nın Tanrı'dan doğması, Tanrı ve insan arasında bir ilişkiyle bunun meydana gelmesi veya eski Yunan'da Tanrılardan doğan yarı Tanrı çocukların olması veya Tevrat'ta Meleklerden ve insanlardan meydana gelen nefilimlerin doğması gibi gibi bu örnekleri sonsuza kadar götürebiliyoruz. Bunlar Türk destanlarında da vardır fakat genellikle bizi ilgilendiren kısım çocuğun cinsiyeti oluyor. Çünkü Türklerde erkek çocukta, kız çocukta kutsal sayılıyor. Öyle sadece belirli bir cinsiyet kutsallaştırılmıyor veya liderleştirilmiyor. Erkek çocuk önemli çünkü o ata, bir soyun başlangıcı, temel fakat kız çocuk da önemli çünkü Kız olmayınca erkeğin bir anlamı kalmıyor sonuçta doğan çocuklarda kadın aracılığıyla meydana geliyorlar erkek tanrıdaki kudreti kuvveti savaşçılığı sembolize ederken kadın ise tanrıdaki anaçlığı yani doğa anayı temsil ediyor Türk inanışlarında doğa dişildir size meyve verir tıpkı bir anne gibi bakar ayrıca sadece bu da değil Türkler göçebe bir kültüre sahip olduklarından dolayı kadın öyle evde oturan sadece çocuk bakan bir tip değildir. Kadınlar en az erkekler kadar ok atmayı, at binmeyi bilen, savaşmayı bilen ve yönetimde hakkı bulunan kimselerdir. Yani İlber Ortaylı'nın da söylediği gibi Hakan ve Hatun ayrımları vardır. Hatun da yönetici olabilir ki zaten Türkler'de kadının yeriyle alakalı ayrı bir video yapacağım. O yüzden burada bunu fazla uzatmayın. Destanlarla alakalı sanırım yeterli bilgiyi verdim. Değinecek çok da bir şey kalmadı ki zaten bütün destanları da ayrı ayrı video haline getireceğim. E değinmediğim bir şey varsa bunu diğer videolarda göreceksiniz zaten. Bunu yaparken de bu videoda yaptığım gibi diğer inanışlardan, diğer toplumlardan da kısa örnekler vererek zenginleştirmeye çalışacağım. İçeriği daha dolu bir hale getirmeye çalışacağım ki bu videolar sadece izlenecek bir video olmaktan ziyade araştırma videosu olarak da kullanılabilsin. Her neyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.